والصلاة والصلاة عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم ربش أخلي صدري ويسر لي أمري واحروا مقتة من لساني يفقه قولي وأفرث أمري إلى الله إن الله بصير بالعباب Ağabey Allahın Şerıman Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay yehal Zinaman usteyin bil sabır ve salat. İnnallah Ve laa tevulu lma yübtelu fi sabirillahi amrat. Bal ahiyaru, ve laa taşgurun. Salak Allahu azim. Çok aziz ve pek muhteşem şu ihtimamımızı İstanbul'un fethinin 531. seneyi Devriyesi'ni bize idrak ettirmiş olan Rabbimiz Celle-u Hazretlerine nam hamd senalar olsun. Onun Habibi Edibi, gönlümüzün efendisi ve kâhiatın sultanı Hazreti i Muhammed Aleyhisselama ve onun pırlan tanrımlı cemaatine zerrat Kainat adedince salat ve selam olsun ki bize bu fırsatı lütfettin. Şu tatil günde rahatınıza, istirahatınıza bir tekme vurmak suretiyle Camiye kadar, buraya kadar geldiniz, camide namaz kıldınız, sonra da şu salona kadar geldiniz, iştiraf ettiniz. Beni de Rabbim Cellevallâ Hazretleri Lütfuyla, ihsanıyla, keleniyle ta Almanya'da buraya kadar getirdi. Bütün bunları bize ihsan etmeseydi Rabbimiz, ne siz buraya kadar geledirdiniz, ne de ben çok uzak bir yerden buraya kadar teşrif etmek suretiyle, Rabbimizin rızasını tahsil maksadıyla şu meclisi hiçbir zaman ictima ettiremezdik. Onun için diyorum ki evvela Rabbimize hamd ile işe başlayalım. Rabbimizin o kadar çok nimetinden istifade ediyoruz ki soluk almadan ona Allah diye şükretsek o nimetlerin şükrünü eda ve ifa etme imkan ve kudrana sahip değiliz. Her şeyimizi yaratan Hazreti Allah'tır. Gökten sel gibi yağmurda indirmek suretiyle yerde nebat bitiren Hazreti Allah'tır. Her gün teneffüs ettiğiniz farkında olun ve olmayın 10 ton halanızı yaratan Hazreti Allah'tır. Bedava geldiği için siz farkında değilsiniz. Her gün on ton hava tüketiyorsunuz. Havanızın içindeki yüzde 21 oranındaki oksijeni yaratan yine Hazret Allah'tır. Eğer bu oksijen yüzde 21 değil de yüzde 50 olsaydı, bir çifti çaldığınız zaman yanıcı gaz, oksijen, çay bütün çay nakliye Siz de yanardınız. Eğer yüzde 21 değil de yüzde 10 olsaydı veya daha az olsaydı, sırtınızda bir oksijen tüpüyle gezmek zorunda kalırdınız. Başka bir alemden oksijen ithal etmek zorunda kalırdınız her gün teneffüs öttüğünüz on ton havanızın içinde ölçülü bir şekilde oksijeni yaratan Hazreti Allah'tır. Bedava tepenize güneşi asmak suretiyle, o güneş kandilini bedava tepenizde yakmak suretiyle, ısısından, enerjisinden sizi istifade ettiren yine Hazreti Allah'tır. Eğer şu güneş olmasaydı, sizin güneşten istifade ettiğiniz enerjiyi bir elektrik kurumundan satınan ve bugünkü müsbet ilmin ifadesi sadece bir dakika yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödemeniz gerekecekti. Eğer elektrik kurumu şu güneşin ürettiği, şu güneşin ürettiği enerji üretenseydi buna imkan ve ihtimal yoktur. Eğer üretseydi o zaman elli sene altmış sene değil, sadece bir dakika yaşayabilmek için elektrik kurumuna 80 milyar lira para ödemeniz gerekecekti. Halbuki bedala o güneşi tepenize asan Hazreti Allah'tır. Samanızın simasını süsleyen, uzaktan uzak göz kırpan, gamze çakan, gecelerinizi zülüflerine aydınlatan, gecelerin o ıssız karanlıkta size yol gösteren, yerdeki kum tanelerinden daha kalabalık, gökteki yıldızları yaratan Hazreti Allah'tır. Her ağacın dalında yüz tane tezgah kurmak suretiyle, sene sonunda size elma takdim eden, armut takdim eden, liman takdim eden Hazreti Allah'tır. Hiç haberimiz dahi olmuyor. Her ağacın dalında Rabbimiz yüz tane mekanizma kurmuş çalışıyor. Çiçeğin meydana gelmesi için ayrı bir tezgah lazım, yaprağın meydana gelmesi için ayrı bir tezgah lazım, meyvenin teşekkürü için ayrı bir tezgah lazım. Meyvenin, tadının, tuzunun, renginin, mayhoşluluğunun teşekkürü için ayrı bir fabrika lazım. Yüz tane her ağacın dalında Allah fabrika tutmuş çalışıyor, hiç haberimiz olmuyor. Bakıyoruz ki sene sonunda Allah elma diye takdim ediyor, armut diye takdim ediyor, limon diye takdim ediyor. Bize o kadar basit iş bırakmış ki Allah, elimizi uzatıp ağacın dalından elma yormak kadar basit bir iş. O kadar basit bir iş düşmüş bize. Her şeyi Allah hazır yaratıyor. Tıpkı biz anamızdan doğduğumuz günde ...anamızın göğüslerinde süt fabrikası kurmak suretiyle... ...bana biz anamızdan doğup da adımızı dünya atarken... ...bomboş olan göğüslerde süt fabrikası kurup da... ...tadı içinde, tuzu içinde, yağı içinde süt mekanizmasını takdim ettiği gibi... ...Rabbimiz Cellevallah Hazretleri... ...araçların dalında hem türlü meyreyi hazır yaratmak suretiyle... ...bize sadece elimizi uzatıp... aracın dalından devşirme kadar basit bir yüklüklemiş. Hocamızın ifade ettiği vekile... Mehmet Ali hocamızın, muhterem hocamızın ifade ettiği vekile... Arıların karınları ayakları altında, çiçeklerden hüzme hüzme bal toplamak suretiyle peteklerde biriktiren sonra sizin hizmetinde bundan Hazreti Allah'tır. Arı bu işi yapamaz. Senin gibi aklı mantığı olmadığı halde en mahir fizikçiler, kimyacılar, ilim adamları bu işi yapamadığı halde basit bir arının bu işi yapmasına imkan ve ihtimal yoktur. Arıya bu işi yaptıran Hazreti Allah'tır. Mahur suresinde biz o arıya yayın yollarını gösterdik diyor Allah. Arıya da bu işi yaptıran Hazreti Allah'tır koyunun işkembe piştiği ile kanı arasında muazzam bir fabrika kurmak suretiyle size süt takdim eden Hazreti Allah'tır. Koyunun bu işi yapmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bıçağı elinize alıp da koyunun kanını yardığınız zaman kandan, irinden, işkemmeden, pişlikten başka bir şey bulamazsınız. Ama o kanın, o irinin, o piştiğin içerisinde Allah öyle maazzam bir fabrika kurmuş ki size süt takdim ediyor. Çok muazzam bir süt takdim ediyor size. Her şeyimizi yaratan Hazreti Allah'tır. Beni buraya getiren yine Rabbimdir. Sizi buraya getiren yine Rabbimizdir. Gözümüze ter kaçmasın diye gözümüzün üstünü kaş, kaşlarla beziyen Hazreti Allah'tır. Gözümüze toz gitmesin diye gözümüzün önüne hemen kiplikleri koyan Hazreti Allah'tır. Gözünü kullarım haramdan sakınsınlar diye göz kapaklarını buraya koyuveren Allah'tır. İstediğimiz zaman yumuyorsunuz ve haramdan gözünüzü iştiram ettiriyorsunuz. Burnunuza aldığınız hava tozlu ise şayet tozları süsün diye burnunuzun içini güzel güzel kıllarla beziyen Hazreti Allah'tır. Eğer aldığınız hava Kuru ise şayet kulumun ciğerlerini ekşitmesin diye, hemen sümük bezini devreye sokmak suretiyle halayı nemlendiren Hazreti Allah'tır. Bir kısım laflar konuşuyorum şu anda. Ağzımın içinde elli gram ağırlığında bir parçası oynuyor, bir kısım laflar yapıyor. Sonra sizin başınıza takılmış iki tane kebceye bu laflar gidiyor. Bunu yapan da Hazreti Allah'tır. Sizi yaratan odur, sizi insan haline getiren odur. Sizi Allah'a her gün eliniz alıp da yuvarladığınız bir salkın üzüm şeklinde yaratabilirdi. Sizi bir kafir almandan doğan, kafir bir anadan babadan doğan bir kafir yapabilirdi. Sizin bir tavuk şeklinde Allah yaratabilirdi. Sorun sorulmadı size, insan mı yaratayım, hayvan mı yaratayım, bitki mi yaratayım, nebat mı yaratayım? Allah sormadı, meccanin bizi insan yarattı. Sonra Cenabı ı Hakk'a namütenahiyemdü senalar olsun ki bizi mümin yaptı. Sonra Cenabı Hakk'a yine namütenahiyemdü senalar olsun ki kendisine ibadet ve taatta arz-ı iddam etmiş, sağlam bir cemaat yaptı. Mevzunun mukaddimesinde Rabbinin rahmetine sığınarak, onun merhametli şefkatli kucağına kendimi atarak, O'nun bereketli, kudretli, feyyaz elinden tutarak Rabbimin rahmetini kalayana getirme maksadıyla O'nun mübarek kapısını döyerek O'na sığınıyorum. Konuşmam esnasında Huyuzat-ı Rabbaniyesi ile beni çepeçevre sarmasını, yanıldığım noktada elimden tutup beni evci kemale çıkarmasını, hataya, vartıya düşünmemesini Rabbimiz Cellevayre Hazretlerinden temenni ve ederim. Muhterem mümirler, bugün buraya bir fetih için toplandık. Fetih derince ben şunu anlıyorum, İslam devletine giden yolun adına fetih denir. İslam devletine giden yolda da iki ölçü vardır. Bunlardan birisi tebliğ, diğeri cihattır. Birisi tebliğ ve diğeri cihattır. Ben şu anda Allah davasına sahip çıkmış Beşerin atası Hz. Adem Aleyhisselam'dan, kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar İslam davasına, Kur'an davasına, Allah davasına sahip çıkmış. Kainatın Efendisi Hazreti Mehmet İslam'ın zamanından da aslımıza kadar, şu dakikaya kadar Allah davası uğrunda şehit düşmüş, bütün şu herhan ruhlarını şar olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ve sonra inşallah vaktimiz nispetinde İslam devletine giden yolda takip edilmesi gereken iki planı anlatacağım. Bunlardan birisi tebliğ, diğeri cihattır. allah Teala Hazretleri söyleyene hakkı söylesin. Dinleyene de hakkı güzelliği içinde güzelliğine uygun güzelliğin içinde dinlemeyi anlamayı nasip ve müyesser kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, İslam devletine giden yolun iki prensibi vardır. Bunlardan birincisi tebliğ, ikincisi cihattır. Evvallah ben kainatın sevdiği Hazreti Mahmud Aleyhislam'ın pırlanta devrinden kısa kısa misaller takdim etmek suretiyle Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhislam'ın tebliğini arz edeyim. Sonra eli kılıçlı nebi, kainatın sevdiği Hazreti Mahmud Aleyhislam'ın cihadından da pasajlar takdim etmek suretiyle inşallah günümüze kadar meseleye getirmiş olayım. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhislam, evvela İslam'ı tedliğ ve talim etti. O kadar ciddi bir şekilde Allah Rasulü İslam anlattı ki, deve güreşlerin yapıldığı yere gidiyordu. İnsan müsabakalarının, şiir müsabakalarının yapıldığı yere gidiyordu. İki tane insan baş başa bulduğu zaman kainatın seyidi yanlarına sokuluyor. Şu seyrettiğiniz deve güreşinden daha güzel bir şey söyleyeyim mi size? Şu dinlediğiniz şiir müsabakasından çok daha güzel bir şey söyleyeyim size? Gelin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek suretiyle Mevlanızın merhametli şefkatlı kucağına kendinizi atın! Şu Ebu Cehil'in, Ebu Sufya'nın prensiplerini bırakın! Ebu Cehil'in, Ebu Sufya'nın o günkü Darun Nedve yapmış olduğu kanunlar peşi istikametinde gitmeyi bırakın! Mevlanızın merhametli şefkatlı kucağına kendinizi atın! Allah'ın şeriatına gelin, Allah'ın dinine gelin, kurtuluşa talip olun diye! Kaynatın sevgili Hazreti Muhammed aleyhisselam ev ev kapı kapı dolaşmak süresiyle İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Eğer bin defa bir kapıdan konduysa kainatın seyyidi, bin birincisinde aynı kapıyı dövmeye yine gidiyordu. Bin defa bir kapıdan konduysa dinlemiyoruz yani, ''Ya Muhammed senin yüzünü dahi görmek istemiyoruz ya Muhammed'' diye eğer bir kapıdan yüzüne tokat yardırıldıysa, eğer bir kapıdan kainatın seyyidinin mübarek yüzüne tükürük yardırdılar, hüsnü kabul görmediyse, bıkmıyordu, usanmıyordu, bin birincisinde o kapıyı döme yine gidiyordu. Belki dinleyen bir kalp bulurum diyordu. Belki bu defa anlar diyordu. Belki bu defa Allah'ın kelabı kalbinde dinamik patlatır kanatı ile, kaynatılsa gidiyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam Bin defa kovduğu bir kapıya bin definçinde anlatmaya yine gidiyordu. Nasıl gitmesin ki Allah ona ayeti kerimesinde aynı şöyle diyordu. Ya el Harasuun, Belliğim ahunuz ile yekemin Rabbi. Ey işarete yüce Peygamber, Rabbinden sana gelmiş olan Kur'an'ı insanlara talib ve talimat. Wuinlem tefal, şu sıkıntı şu kalaktan. İnsanların seni dinleme işinden, kulak asma işinden. İnsanların sana yan gözle bakışından, dik gözle bakışından, sana hüsnü kabul göstermeyişinden, vurduğun kapıdan yüzüne tükürük yağdırışlarından, vurduğun kapıdan yüzüne şamal yağdırışlarından, gece ele eli boş geliş gidişten, fileyi boş götürüş getirişten, eğer bu kasa nefret edersen, İslam'ı anlatmaktan vazgeçersen, İslam'ın tebliğ ve talimini yapmaktan vazgeçersen, tabiri caizse bir pazarda sebzecinin çürük elmalarının reklamı yaptığı kadar, Eliklerime gelin eriklerime, elmalarına gelin elmalarımı diye, pazarda manavın çürük eriklerinin elmalarının reklamını yaptığı kadar, sen Allah'ın reklamını, propandasını yapamazsan, فَمَا بَلَّوْتَ رِسَلَتَكْ Peygamberini bir hakkın ve ifade etmiş olamazsın diyordu. Allah Peygamberin kulağını çekiyordu, onu tehdit ve ikaz ediyordu. Cenabı Hak'tan gelen bu tehdit ve ikaz karşısında kainatın seyidi, adeta beyninden yıldırımlanmış gibi, durmuyor, dinlenmiyor, sırtı rahat, yastık yatak görünüyor, karnı rahat, doymuyor kainatın seyidi, gözlerinde ılım ılım yaşlar, dudağında acı bir tebessüm, mütemadiyen halk hakikati anlatmak için koşuyordu. Ta, ta kapılar çalmak suretiyle Allah Rasulü İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Yalnız, kainatın seyidi İslam'ı tebliğ ve talim ederken, İslam'ın nefsinde o kadar ciddi yaşıyordu ki, İslam'ın nefsinde o kadar ciddi yaşıyordu ki, inanın Allah Resulü sokaktan geçerken, Mekke'de bütün panjurlar çekiliyor, bütün pencereler açılıyor, bütün kapılar açılıyor, Başlar aşağı doğru satmış, aşağıda caddede geçmekte olan kainatın seyidini herkes seyrediyordu. Herkes arkasından seyrediyordu, anlaşılmaz bir adam geçiyordu. Yürüyüşü başkaydı, konuşması başkaydı, yemesi başkaydı, içmesi başkaydı, münasebeti başkaydı, ahlakı, edebi başkaydı. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam nefsinde İslam'ı o kadar ciddi yaşamıştı ki, bunu bir cümleyle ifade edeyim, ahlak bakımından, davranış bakımından, yaşayış bakımından, amel bakımından, o günkü Mekke'nin insanıyla kainatın sayıdığı Hazreti Nâhmud Aleyhisselâm adeta gökteki yıldızla yerdeki toprak kadar saklıydı. Birisi gökteki yıldız, öbürü yerdeki toprak bu kadar saklıydı. Onun nefsinde İslam'ı ciddi yaşayan, o vaziyetine bakan en büyük İslam düşmanı Yahudi alimi Abdullah İbni Selâm şöyle diyordu Vallahi bu adam peygamberdir, onun peygamberliğinden zerre kadar tereddüt etmiyorum, şüphe etmiyorum. Çünkü şu gerdişte yalan yok, şu konuşmada yalan yok, şu edepte şu hayata yalan yok. Vallahi bu adam peygamberdir, onun peygamberliğinden milyarda bir yerde değil yalan ihtimali bulmuyorum diyordu. En büyük Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, İslam'ı kabul ediyor. Allah Resulü Hazreti Mahmud İslam'ın nurlu nurani cemaatinin arasına giriyordu. Aziz kardeşlerim, kainatın efendisi Hazreti Mahmud İslam büyük sıkıntılara maruz kaldı. Tebliğ öyle basit değildir, İslam'ı anlatmak öyle basit değildir. İslamın hakimiyeti öyle basit bir iş değildir. Allah Rəsulü İslamı tebliğ ve talim ederken çok büyük sıkıntılara maruz kaldı. Kaderin avlusunda cainatın seyidiğine masklarken, Ebu Ceyh ve Hanpaları, bebenin işkembesini, affedesiniz, kazılatını. Allah Rəsulü Hazreti Muhammed aleyhisselamın omuzlarına koydu, o saatlerce başını seyreden kaldıramadı. Hiç kırayda olmuş Allah'ın Rəsulü Hazreti Muhammed aleyhisselam tanınmaz vaziyette iki sabi tarafından evine götürüldü. Çok büyük sıkıntılara maruz kaldı Allah Rasulü. Bakınız onun müşrikler tarafından maruz kaldığı sıkıntılardan bir tanesini İslam tarihi kitaplarından i̇bn Saadın siyerinde Haris bin Haris şöyle anlatır. Haris bin Haris diyor ki ben çocuktum. Mekke'nin yakınında bir köyde oturuyorduk. Babanla beraber bir iş icadı Mekke'ye gitmiştik. Mekke'ye girdiğimiz zaman Kabe'nin avlusunda o meydanda kalabalıkların, bir yılın insanın yumruklarının kalkıp indiğini gördük. Bir yıldız insan yumruk atıyorlardı, tekme atıyorlardı, ediyorlardı, tükülüyorlardı. Aralarından gökten yere inmiş ay, misali, nur yüzlü bir zatı almışlar. Hepsi de ona hakaret ediyorlar, vuruyorlar, söylüyorlar, ediyorlar. Biraz sonra biz merak ettik, yaklaştık. Biraz sonra kalabalık yoruldular ve dağıldılar. İnsaf ettikleri için değil, merhamet ettikleri için değil. Belki kollarında vuracak takat kalmamıştı. Belki ayaklarında tekme atacak derman kalmamıştı. Belki ağızlarında o gökten yere inmiş ay, misali zatı atacak tükülü kalmamıştı. Hazreti Mevlana diyor ki, o gün kainatın seyidi Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ın üzerine atılan tükürük, eğer bir şadırvandan su olarak aksaydı, koskoca bir cami cemaatine abdest saldırdı diyor. Mübalağa etmiyorum diyor Hazreti Mevlana. Allah Resulü Hazreti Mehmet Aleyhisselam'ı arasına almışlar, dövmüşler dövmüşler, sonra yorulmuşlar dağılmışlar. Haris Hükme Haris diyor ki kalabalık baktım ki geç bir kadın, bütün tehlikeleri göz almış, elinde bir testi su ve bir de parçası, o nurani zata doğru yaklaştı. O nurani zat yerinden kaldırdı. Üzerindeki kanı, tükürüğü, lekey vesaireyi elimdeki su ve bez parçasıyla yıkadı. Sonra o genç kadın diyor, başını iki elleri arasına aldı, hiç kire alıyordu. O nurani zat kemali vakavet oldu. Aynen şöyle diyordu: "Ağlama kızım. Her ne kadar bugün bu kafirler babana İslam'ı ve şeriatı anlatmasına müsaade etme kadar" Her ne kadar bugün bu kafirler babana gelmiş olan şeriata geçit vermiyorlarsa da, her ne kadar bugün bu kafirler babayın dinine müsaade etmiyorlarsa da, endişe etme kızım, dünün birinde bunların hepsini Allah istikamete getirecek. Biz de İslamiyet'e girmek istiyoruz ya Muhammed, biz de sana bir etmek istiyoruz ya Muhammed, eğer merhametli şefkatli kucağında bize de bir yer ayırdıysan, senin kucağına kendimizi atmak istiyoruz ya Muhammed diye, bunların hepsi bir gün istikamete gelecek, endişe etme ağlama kızım diyordu. Ben sordum diyor Haris İbn Haris, baba bu adam kim, bu kadın da kim? Baban dedi ki, bu Hazret-i Aleyhisselam, öbürü de kızı Zeynettir. Cemaatinin dininden ayrıldığı için, Ebu Cehil'in kanunlarına karşı çıktığı için, Ebu Sufyan'ın sistemine karşı çıktığı için, Ebu Cehil'in ve Ebu Sufyan'ın o günkü meclis binasında, o günkü Darun Nedve denen meclis binasında yaptığı kanunlara karşı çıktığı için, beşeri sistemler bizi idare edemez, insanların ağzından çıkmış kanunlar bizi mutlu edemez. Bizi mutlu eden, bizi idare eden ancak şerî şerife dayalı kanunlardır. Allah'ın ve Kur'an'ın kanunlardır diye yeni bir din getirdiği için kavmi her gün zulmediyordu ona. Allah Rasulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam çok büyük musibetlere maruz kaldı. Ama davasından zerre kadar taviz vermedi. Ve İslam'ı da hiçbir kimsenin gölgesi altında terli etmedi. Bu noktayı iyi anlamakta fayda vardır. Kainatın seyyidi Hazreti Mahmud Aleyhisselam'a teklif ettiler ya Muhammed! Gel sen eğer mal mülk istersen, en mümbit arazilerimizi sana tapayalım. Eğer sen evlenmek istiyorsan, Mekke'nin en güzel kızlarını sana verelim. Yok eğer sen başımıza reis olmak istiyorsan, gel sana dünyada hiçbir hükümden oturamayacağı takta oturtalım. Hiçbir padişanı giyemeyeceği tacı başına giydirelim. Vazgeç bu davadan ya Muhammed! Şu şeriat, şeriat ve vazgeç ya Muhammed! Şu İslam'ı tebliğ ve talimden vazgeç ya Muhammed! Ebu Cev'in kanunlarına karşı çıkma ya Muhammed! Ebu Sufyan'ın kanunlarına karşı çıkma ya Muhammed diye Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam'a teklif zaman, Ceynatin Efendisi Hazretim Ahmed'e İslamın cevabı aynı şekilde oldu. La wazaushams fi yanini, walqamar fi shimali, lama tarakli hazel amur, hak ayeti Allahu biendi. Vallahi siz ne karısından ne kızından bahsediyorsunuz? Siz ne malından ne mülkünden bahsediyorsunuz? Vallahi güneşi sağ elime koysanız, ayı da sol koysanız, bütün dünyanın güzelliği kadınlarını bana isan etseniz, bütün dünyanın servetini verseniz, bir nefes bile alamamı anlatmaktan taviz vermeyeceğim, bir adım bile geri atmayacağım. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam davasından zerre kadar taviz vermedi. Ve İslam'ı, dinin, şeriatı hiçbir kimsenin gölgesinde anlatmadı. Hiçbir kimsenin gölgesinde anlatmadı. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam evvela İslam'ı tebliğ ve talim etti. İş, söz bitti artık. Konuşulur, konuşulur, konuşulur da cemaat belli bir seviyeye geldikten sonra artık silah sarılır. Bu seviyeye geldikten sonra artık iş ona dökülür. Tebliğ bu işin birinci faslıydı. Kainatın seyyidi tedbir faslını muvaffakiyetle bitirdik. Cenab-ı Hak Cellevara Hazretleri ona muzahir oldu. O Allah'a tam itimat ettiği için, Cenab-ı Hak Cellevara Hazretlerinin arştan inen bereketli felyev elinden tutup da insanlara itimat etmediği için, birinci planda Cenab-ı Hakk'a itimat ettiği için Allah onun elinden tuttu, evci kemale çıkardı. Bir de bakıyoruz ki Allah hicreti müyesser kıldı. Kainatın Efendisi Hazreti İslam Aleyhisselam Medine'ye Münevvere'ye teşvik buyurdu. İslam tarihi kitaplarının bize ittifakla anlattığına göre kainatın seyidi Medine'ye teşrif bulduğu zaman cemaat arasında İslam cemaati arasında bir sayım yaptırdı. Elimizdeki resmi rakamlara göre kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'de İslam devletini kurduğu gün Müslümanların nüfusu 741 kişiydi. 741 kişiyle kainatın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Medine'de İslam devletini kurmuştu. İslam devletini kurdu da ne oldu? Artık devlet kurulduktan sonra cihat başlayacaktır. Müslümanlar bu kalabalık sayı elde ettikten sonra cihat başlayacaktır. Halk ve hakikatı kabul etmeyen bütün manlık kafirlere karşı, bütün sistemlere karşı, bütün kafir kanunlarına karşı cihat başlayacaktır. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam artık ondan sonra da hayatının sonuna kadar elinden kılıç düşmedi, sırtı yastık yatak dövmedi, midesi doymadı kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam. ...gözünü dünyaya kapayacağı güne kadar Allah yolunda cihattan bir dakika durulmadı. Onun cihadından da bazı misaller takdim edeyim. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhislam'ın birinci harbi Bedir muharebesidir. Bedir muharebesi, o günkü Müslümanlar için çok önemli bir hadisedir. Müslümanlar için bir bakıma varoluş konuş muharebesi. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhislam 300 küsür ashabını almış, Bedir kuyusunun kenarına kadar gelmişti de her birinciliğin komandasında bin kadar 700 küsür müşrikle toplanmış, onlar da Bedir Kuyusu'nun kenarına kadar gelmişti. Kainatın sevdiği Hazreti İmam'a göre İslam cemaatini çok iyi hazırlamıştı. Haft bilgileri çok mükemmeldi. Hatta her gün başlangıcından 3 5 dakika evvel Allah Rasulü cemaatin en küçüğü Hazreti Ur Urve'i bir sorguya suale tabi tuttu. Dedi ki Urve, şimdi biraz sonra düşmanla karşı karşıya geldiğin zaman nasıl savaşacaksın? Nasıl devranacaksın diye sorduğu zaman, cemaatin en küçüğü Hazreti Urve, anası yaşı küçük olduğu için sırtına bir kılıç bağlamış, kılıcın yarısı yerde sürünüyor. Bu kadar küçük sahabi, Allah Resulü'nün bu sualına öyle muazzam bir cevap verdi ki, Ya Resulallah senin mukaddes ellerinden hücum emrini aldığım esnada, senin mübarek gözlerinden hücum işaretini aldığım esnada, tankların üstüne atılan aslanlar gibi öyle bir atılacağım saldıracağım ki, Kütük de doğranır, et gibi doğransam bile vallahi geri dönmeyeceğim. Bugün senin yüzün aydın edeceğim ey Allah'ın Resulü demişti. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam ellerini samaya kaldırmış, Allah'a itijaat etmiş. Ya Rabbi bütün cemaatime sabır ver. Bütün cemaatime sabır ver. Ayaklarını sabit kıla nail Allah'ım diye Cenab-ı Hak Celle Velaluhu'na itijaat etmişti. Bütün İslam tarihi kitaplarının ittifakla anlattığına göre harbiin başkanlığından üç beş dakika evvel Allah Resulü bütün cemaatin elinde cemaatinin son defa teşrif ettikten sonra bütün cemaatin önünde ellerini semaya kaldırdı, Cenab-ı dua etti. Ya Rabbi, şu Bedir kuyusunun kenarında bir avuç cemaatin var ya Rabbi! Bu cemaat Kur'an'ın cemaati ya Rabbi! Bu cemaat senin cemaatin ya Rabbi! Bu cemaat nüve cemaat ya Rabbi! Bu cemaat kıyamete kadar İslam sancağını dalgalandıracak, gelecek nesillere İslam'ı arttıracak, Kur'an'ı attıracak, Kur'an'ın ve İslam'ın cemaati ya Rabbi! Şu bir avuç cemaatini sen burada düşmanların çizmesi altında ezdirir, çiğnetirsen, Artık bir daha kıyamete kadar Allahu Ekber diye bir tek insan kalmayacak ya Rabbi! Sen cemaatini muzaffer eyle, muvaffak eyle Allah'ım diye el kaldırmış cemaat, Cenab-ı Hak Celle Hazretlerine iltica etmişti. O kadar kendinden geçmişti ki Kainat'ın seyyidi, Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu anh Hazretleri, ellerini omuzuna koyuyor, Bi ebi ve ümmi ya Rasulallah, bi ebi ve ümmi fideke ya Rasulallah! Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Rasulü! Sen bu kadar fazla kendini üzme! Sen birinci planda cemaatine güvenmeyin. Ordunu yetiştirmene, tekniğine, planına, programına, harp tekniğine, takdiğine güvenmeyip, cemaatin moraline, gücüne, kuvvetine güvenmeyip, birinci planda zaferi Allah'tan beklediğin için, birinci planda zaferi Allah'tan beklediğin için, endişe etme Allah seni sahip ve etmeyecek! Endişe etme Allah senin cemaatini mutlaka muvaffat edecek! Allah Rasulü ellerini samadan aşağı indirirken şöyle diyordu, Cemaatim size müjdeler olsun ki, şu karşınızdaki düşman cemaati." sesini dönüp geriye gidecek, Allah sizi muvaffak edecek. Sonra bütün İslam tarihi kitaplarını kitapları ittifakla anlattığına göre Allah Rasulü yerden bir avuç kum paçası aldı, Bismillah deyip düşmana attı. Kur'an ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Râh Hazretleri anlatır. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِمْنَ اللّٰهَ عَامًا Sen atmadın peygamberim, Allah attı diye Cenab-ı Hak Celle ve Râh Hazretleri'nin Kur'an Azimuşşan'ında ifade ettiği veçile Allah Rasulü yerden bir avuç kum paçası aldı, Bismillah deyip düşman Müslüman attı. Bütün İslam tarihi kitaplarının ittifakla anlattığına göre Allah Resulü bu bir avuç kum parçasını düşmanın üstüne attığı esnada her şey olmuş bitmişti. O esnada gök ile yer arası muazzam bir gürültü meydana gelmişti. Bir deprem meydana gelmişti. Düşmanlardan moral diye bir şey kalmamıştı. Kafirlerden bir tanesi öyle diyor. Vallahi Resulullah öpülesi elleriyle, İslam'a girdikten sonra hatırasını anlatıyor. Öpülesi elleriyle bizden tarafa bir avuç kum parçası attı. İşte o esnada gözüne kum parçası gitmeye bir tek insan kalmamıştı. Hatta İslam tarihi anlatır, belki 6-700 kilometre uzaktaki Mekre'deki yaşlı kadınların gözüne dahi, beşikteki çocukların gözüne dahi, o kum gittiğini bize İslam tarihi kitapları anlatır. O kum paşasıyla bizden moral diye bir şey kalmamıştı diyor. Biz boyunlarımızı Müslümanlara teslim ettik, onlar istediğini kestiler ve istediğini esir ettiler. Sahabeden bir tanesi hatırlatır şöyle anlatır, vallahi diyor ben o gün bir günü güçlü kuvvetli bir kafirin peşine takılmıştım. Şafir kaçıyordu, ben kovalıyordum, o kaçıyor ben kovalıyordum. Aramızda en azından on metre kadar mesafe vardı. Birden bire bir kırbaç sesi duyuldu. Başımı çevirip baktığım zaman kovalamakta olduğum güçlü kuvvetli kafirin gövdesi bir tarafta kerleti bir tarafta yatıyordu. Vallahi aramızda en azından on metre mesafe vardı. Yaklaşmamıştım bile. Allah Rasulümuz'un da o sabi bu hatrasını anlatırken, Kainat'ın seyidi buyuruyorlar ki uskud. Fakat ey ya melekim kelim. Allah seni bir melekle teyip buyurdu. Bir meleği Cenab-ı Hak yardımına gönderme suretiyle bu vazife yaptırdı, sen bu sırrı ifşa etme diyordu Allah Rasûlü Hazret-i Mahmud Reislam. O gün Allah Müslümanları Bedir'de muvaffak etti. Yalnız Bedir'de muvaffak yetmez oldu kardeşlerim. Bu işin külhüne biraz immak lazım, bu işin esasına biraz inmek lazım. Bedir'de Müslümanlar nasıl muvaffak oldu? Bedir'de Müslümanlar babalarıyla karşı karşıya geldi, kardeşleriyle karşı karşıya geldi, amcaoğulları karşı karşıya geldi, oğullarıyla karşı karşıya geldi. Bakın şöyle iki tarafı bir karşılaştıracak olursak, bir tarafta Ebu Cehil'in ordusu, bir tarafta Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam'ın ordusu. Bedir kuyusunun kenarına kadar gelmişler. Bir taraf 300 yüz küsür, bir taraf 700 yüz küsür. Bir tarafta Çaynatın Seyyidi Hazreti Mahmud Aleyhisselam'ın ordu kumandanı, bir tarafta Ebu Cehil ordu kumandanı. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam'ın sancağının altında Hazreti Ömer vardı. Resulullah'ın kumandanıydı, karşı tarafta ise amcası Hişan vardı. Öz amcası Hişan da Ebu Cehil'in sancağının altındaydı. Bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Efendimiz Hazreti Mahmud aleyhislamın damadı, en sadık dostu. Efendimiz Hazreti Mahmud aleyhislamın üç metre sağında elinde yalın kılıç bekliyor, karşı tarafta da öz kardeşi akıl vardı. O da kılıcını sıyırmış, Ebu Cehil'in sancağının altında, küfür sancağının altında o da Hazreti Ali ile karşı karşıya gelmek için gayizle, kimle bilenmişti. Bir tarafta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri, Efendimizin Sıddık dediği büyük zat, öbür tarafta ise onu Abdurrahman vardı. Öz evladı Abdurrahman da Ebu Zeyn sancağının altındaydı. Bir tarafta Hazreti Ebu Hübeyde Radiyallahu anh Hazretleri, Allah Resulü Hazreti Mahmud İslam'ın sancağının altında babası Cerrah da karşı taraftaydı. Öz babası Cerrah karşı taraftaydı. Uzatmayalım. Bahar'ın ilk başlangıcında Müslümanlar Allah'ın kendilerinden beklediği, şeriatın kendilerinden beklediği, Kur'an'ın kendilerinden beklediği en muazzam vazifeyi ifa etmekten çekinmediler. Bahar Bahar'ın ilk başlangıcında Hazreti Ömer Radiyallahu anh Hazretleri Birisi İstanbul'dan hareket etmiş, İtalya üzerine muhtemelen, muhtemelen İtalya üzerine Yahudi, Yakov isimli Yahudi doktor olarak Hazreti Fatih'in çadırına girmiş ve Hazreti Fatih'i zehirlemiş. Hazreti Fatih şehit düştükten sonra tabi asker o Yakov isimli Yahudi dönmesini parçaladı ama koskoca İslam aleminin en büyük halifesi gitmişti. Hazreti Fatih gitmişti, dikkatliyorum. Hristiyanlık alemi üç gün, üç gece bütün kiliseler çalmak suretiyle bayram ettiler. Hazreti Fatih gitti diye, artık bu beladan kurtulduk diye Hristiyanlık alemi üç gün, üç gece bayram etti. E şimdi, İslam aleminin başındaki idarecilerden bir tanesi geberiyor da, adamlar çiçek gönderiyorlar. Sevmiyorlar, üzü üzüldüklerini ifade ediyorlar. Ne için? Kendi adamları da onun için. Kendi adamları var şu anda İslam aleminin başında da onun için. Hatta karıları dahi Amerika'dan geliyor, özel etkiliymiş casus. Kucağına dahi Amerika'dan yetiştirilmiş, casus kadınlar göndermek suretiyle İslam alemini dama taşı gibi oynuyor Amerika Rusya. Bak şimdi İslam aleminin başındaki liderlerden biri öldüğü zaman, çok üzüldüklerini, çok mütesir olduklarını çiçek göndermek suretiyle ilan ediyorlar, ne için? Kendi adamları Ama Fatih şey edildiği zaman üç gün, üç gece bayram yapmışlar. Bütün kiliseler çan çalmak suretiyle. O günkü Fatih, bizimdi, bugünkü İslam aleminin başındaki liderler onların da onun için aziz kardeşlerim. Mesela o kadar net, o kadar açık. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri de... ...kâfil sırasından şey denilmiş, Müslümanlar ağlıyor, fakat kâfil gülüyordu. Ben burada şunu anlatmak istedim... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bu kadar ciddi bir şekilde şehadete susamıştı... Allah... ...Mekke'den gelmiş Müslümanlar çok hızlı davrandı... ...birkaç sene içerisinde Medine'nin pazarı Müslümanların eline geçti. Ne için? Zira bir pazar Müslümanların eline geçtiği zaman... O pazarda Müslümanlar İslam'ın iktizadını, İslam'ın ahlakını, İslam'ın doğruluğunu, dürüstlüğünü ortaya koyması lazım. Allah Rasulü emretti, Müslümanlar pazarı ellerine geçirdi. Yemen'den bir kafile geldi. Bu kafilenin içerisinde iki kardeşiyle beraber Sa'd diye bir delikanlı geldi. Sa'd Yemen'den gelen delikanlı Medine'de pazarda alışveriş yaparken bir Müslüman gençle alışveriş yaptı. Alışverişi bittikten sonra Yemen'den gelmiş o Sa'd delikanlı... Oradan uzaklaşırken o Müslüman aklı başına geldi, sahabe çağırdı, dedi ki Saat kardeşim, bak senin üç dinarın bana geçtiği şu üç dinarını geri al. Yemen'den gelmiş delikanlı şaşkına döndü. Dedi ki, hayret ediyorum, biz daha evvel de bu Medine'ye ticaret maksadıyla geldik ama siz adeta kanımızı emmek için bizim üç kuruşumuza tenezzül ediyordunuz. Bizim kanımızı emmeye çalışıyordunuz. Sırtlanları sırtlanlıkta bir üstü geçmiş bir ceme attınız. Bakıyorum kişi, şimdi siz Hakkı adalete bürünmüş, havari kesilmişsiniz. Bunu hikmetini anlayamadım diyor. Yemen'den gelmiş delikanlı. O Müslüman diyor ki kardeşim sen duymadın galiba bu şehir Medine'ye altı ay evvel kainatın seyidi teşvik buyurdu. Allah Resulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam bize etti. Biz onun ellerini sıktık. O bize zina haramdır dedi. Biz zinayla ilgiyatı kestik. O bize faiz haramdır dedi. Faizin en küçüğü kâbe yolunda insanın otuz altı defa anasıyla zina etmesi gibidir dedi. Allah Resulü hadislerinde biz faizi ayaklarımızın altına aldık. O insan hukukuna tenezzül etmeyin dedi, insanların hakkını kastetmeyin dedi. Biz sinemize çektik, putlara kapan sıktanları sıktanlıkla bir misli geçmiş bir cemaattir. Zenginlerimiz fakirlerimizi ezerdi ama biz Allah Rasulü'nün ellerini sıktığımız günden bu tarafa artık bütün bunlara haram biliyoruz. Bütün bunları o delikanlı pazardaki Müslüman Yemen'den gelmiş sahada anlatınca saatte şafak attı. Merak etmeye başladı, dedi ki ya kardeşim şu bahsettiğimiz peygamberin yanına beni bir götürsene, zaten herkes fırsat bekliyor. Bir adam yakalasam da, Allah Rasulü'nün huzuruna bir götürsem, bir çiçek takdim etsem, Rasulullah'a iftiharla bir adamı takdim etsen, zira Allah Kur'an'ında buyuruyorlar ki, مَنْ اَحْيَى مُؤْمِنًا فَكَاَنَّمَا اَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا Bir tek Müslüman'ı namaza başlatan bir adam, bir tek Müslüman'a içkiyi bıraktıran bir adam, bir tek Müslüman kadına namuslu, iffetli giyinmeyi öğreten bir adam, bir tek Müslüman'ı namaza başlatan, bir tek Müslüman'ı camiye sokan bir adam, mümin yapan bir adam, Allah buyuruyor, bütün kainattaki canlıları diriltmiş gibi, bütün kainatı imana getirmiş gibi Allah katında mükeffat elde eder. Herkes fırsat kolluyor ki bir adam yakalasa da Resulullah'ın yanına götürse. O Medineli delikanlı için tam fırsat olmuştu. Gel dedi kardeşim, seni altı ay evvel bu şehre hicret etmiş Efendimiz'in yanına götüreyim. Dükkanı, tezgahını derhal kapattı. O Yemen'den gelmiş Sad'ın elinden tuttu. Sevinç içinde, bayram sevinci içinde doğru mescide koştu. Allah Rasulü mescidteydi. Siz de böyle yapın. mescitteki hocalarınızın huzuruna adamın elinden tutup götürün. Hak ve hakikati anlattırın. O adamın kulağına bir şey gittiği zaman inanın ki onun hayatının sonuna kadar yapacağı ibadette ortaksınız. Bu işin faziletini anlamak zorundayız. Resulullah'ın yanına götürdüğü içi sevişle doluydu. Sanki eteği mücevherlerle dolmuştu. Al ya Resulallah. Sana bir tane adam getirdim. Benden bu kadar. Sana bir tane çiçek takdim ediyorum diye o sadığı Resulullah'a takdim etti. Allah Rasulü Yemen'den gelmiş gelin kanlıyı dizlerinin dibine aldı, ona hak ve hakikati anlattı. O kadar güzel bir şekilde anlattı ki birdenbire Sa'dın içi yundu yıkandı. Berhal kendine işadeti getirmek suretiyle oracıkta Sa'd İslam'a teslim oldu. Sonra dedi ki ya Resulallah, ben Yemen'den gelirsek iki kardeşim babamla beraber gelmiştik, müsaade edersen gidip onlara İslam anlatayım, ben kurtuldum şimdi. Artık bir başkasını da kurtarmak zorundayım, dikkat ediyor musunuz? Beş dakikalık Müslüman, beş dakika hidayet hidayete ermiş, bir başkasını dahi kurtarmak için kirpiniyor. Ya Rasulullah müsaade et, ben iki kardeşim ve rica edeyim. Onları da İslam'a getireyim. Eğer onlar İslam'ı kabul ederlerse ne alak? Eğer İslam'ı kabul etmezlerse, müsaade etsen, ben burada kalmak istiyorum deyince Allah Rasulü sükut buyurdu. Ben artık Yemen'e gitmek istemiyorum deyince Rasulullah sükut buyurdu. O delikanlı gitti, Hz. Saad iki kardeşi babasına anlattı. Fakat onlar bir türlü çözülmedi. Babası yalvardı yakardı. dedi ki oğlum gel, sen büyülenmişin, sihirlenmişsin. Gel Yemen'e dönelim, sen burada kalmasın dedi, o dedi ki hayır baba, ben yolsuzdum yolumu buldum. Nerede sabah orada akşam ey bir adamdım ama elhamdülillah Allah bana nasip etti ki İslam davasını buldum. Ben öyle bir zatın yüzünü gördüm ki baba, ben öyle bir zatın elini öptüm ki baba, ben öyle bir zatın ağzından inci taneleri duydum ki baba, ben öyle bir zatın kucağına kendimi attım ki baba, vallahi kılıç darbeleri Kalkan altında dahi hiçbir güç ve kuvvet beni ondan koparamaz. Artık ben gitmiyorum Yemen'e deyince, babası onu evlatlıklar reddetti, iki kardeş ile beraber Yemen'e gitti, Hazreti Sa'd'da Medine'de kaldı. Genç bir delikanlı, bazen Rasulullah'ın sağında oturuyor, bazen sonunda oturuyor, bazen önünde oturuyor, adeta onun öpülesi dudaklarına gözlerini dikmiş, duyuyordu ve Nihayet, genç kardeşlerime her an için hatırlayacakları bir misal olarak bunu takdim ediyorum, her an kulaklarında küpü olarak hatırlasınlar. Bedir Harbi çıktı. Hazreti Saad Bedir'e iştirak etti. Uzatmayacağım. Hazreti Saad Bedir'de öyle muazzam bir savaştı ki belki yedi sekiz tane kafir dişini bitirdi. Sonra şurasından bir yara aldı. Hazreti Saad Kaşının üstünden bir yara aldı. Kaşı bir düşmüştü. Rengi de simsiyattı. Sadece beyaz bir tek gözünün akı vardı bir de dişleri vardı. Her tarafı simsiyattı. Rasulullah'ın hadisinde anlattığı şekilde, saçları üzüm gibi kıvırcık saçlı, Yemenli bir delikanlıydı. Kaşından da Bedir'de bir yara almış, kaşı böyle büzüşmüştü. Artık harp bitmiş, Bedir Harbi bitmiş. Bir gün Rasulullah'ın mescinde, Rasulullah'ın ashabı sohbet ederken, Hazreti Sa'd da yanlarında. Hazreti Saad Rasulullah'ın ashabına bir teklifte bulunuyor. Diyor ki, ey ümmetim Muhammed, bak ben aranızdayım. Ben 21 yaşına geldim, babayı anayı hep Yemen'de bıraktım geldim. Sırf hak için Kur'an'a gönül verdiğim için, onlar beni evlatlıktan reddetti, baba, ana, mal, mülk hepsi Yemen'den kaldı. Ben şu anda İslam davası için Medine'de aranızda bulunuyorum. Ben garip bir delikanlıyım. İçinizde beni düşünen kimse yok mu? Ben 52 ana geldim. Bana içinizde kız verecek yok mu dedi. Teklif ettim. Sonra sahabe, sükut buyurdu. Saat bir daha tekrar etti. Dedi ki yahu düşünmüyor musunuz? Ben 21 yaşına geldim, bir delikanlıyım. E ben malı, mülkü, babaya ana hep Yemen'de bıraktım geldim. E ben 21 yaşındayım, beni evlendirecek içimizde birisi yok mu dedim. İkinci teklifinde sahabeden bir tanesi doğruldu dedi ki, Saad dedi, senin cildin çok siyah, sonra kaşığın üstünde de öyle bir yara vardı ki kaşın düzüşmüş, kızlarımız seni beğenmez dedi. Senin vücudun düzgün değil, kızlarımız seni beğenmez dedi. Hazreti Saadın sinesine zehirli bir hançer gibi saplandı, doldu doldu boşaldı, gözleri doldu, sonra dışarıya çıktı. Vallahi dedi benim derdimden ancak kainatın seni anlar. Benim derdimden ancak efendim Hazreti Muhammed anla dedi. Koşa hoşa hızlı hızı geldi. Resulullah'ın kapısını çaldı. Ya Muhammed ya Muhammed. Allah Resulü anlamıştı ki saat geldi. Dışarı fırladı. Buyur saat dedi. Ya Resulallah sana bir halim var. Buyur saat. Şu dilimin siyahlığından dolayı, rengimin siyahlığından dolayı, bir de kaşımın üstündeki bu yaradan dolayı Allah beni cennetine koymayacak mı? Haşa haşa ya Resul. Allah katında beyaz siyah diye bir şey yoktur. İnne akremakum 'indallahi atkaukum. Allah katında en ekreminiz en cömertiniz, en faziletiniz, en üstününüz, muttakî olandır diyor. Anası beyaz olan, babası siyah olan, bu ırkçılık İslam'da kesinlikle yoktur. Böyle bir ırkçılık anlayışı İslam'da kesinlikle yoktur. Sen rengi siyah oldun diye Allah seni niçin cennetine koymasın? Sonra sen kaşığın üstündeki aldığın yarayı, Bedir'de aldın, harpte aldın. Allah mücahit olarak iştirak ettiğin harbin sonunda aldığın bu yaradan dolayı belki cennetinde sana mücana bir köşk hazırladı. belki sana bir mademle takacak deyince, peki yara sıralak dedi. Madem ki Allah kaşımın üstündeki bu yaradan dolayı bir de cildimin siyahından dolayı beni cennetine koymamazlık yapmayacaklar. o halde bunlar niçin bana kız vermiyor dedi. Resulullah anladı, telassum buyurdu. Saat dedi ne oldu bir şey mi oldu? Dedi ki ya Resulallah az evvel mesciddeydim. Senin cemaatin ashabın vardı. teklif ettim. ve artık ben 21 yaşına geldim. Evlenmem lazım. Mal, mülk, ana, baba hepsi Yemen'de kaldı. E siz bunu bilmiyor musunuz? Bana kız verecek içimizde birisi yok mu dedim. Önce sustular, sonra birisi öyle bir laf etti ki. Senin kaşığın üstünde bir yara var, cildin de çok siyah, füzyonomin bozuktur, kızlarımız seni beğenmez dedi. Çok müteessil oldum ya Rasulallah. Keşke bu sözü duymaktansa öyleyiz, öyleydim. Rasulullah buyurdu ki saat dedi, orada falan var mıydı? Falan sahabin var mıydı? Allah Rasulü cemaatini çok iyi tanıdığı için, manzemesini çok iyi tanıdığı için, falan sahabi var mıydı dedi. Saat dedi ki hayır yoktu ya Rasulallah. Sen şimdi onun evine git, benim selamımı söyle de ki ben Rasulullah'ın elçisiyim. Rasulullah'ın selamı var, kızınızı bana vereceksiniz de. Hazreti saat Medine'nin uzak bir mahallesinde o sahabenin kapısını çaldı. Esselamu Aleyküm, ben Rasulullah'ın elçisiyim. Allah Rasulü gönderdi, onun selamı var. Sizin bir kelimeniz varmış, bana verecekmişsiniz. Kızın babası içinden bir burukluk geçirdi. O da sağda kız vermek istemiyordu. Cildi çok siyah olduğu için bir de kaşının üstündeki yaradan dolayı onun da içinden bir ekşilik geçti. Ama bir taraftan da Rasulullah'ın elçisiydi, Allah Rasulü göndermişti. Onun emrine karşı gelmek, biri onun elçisini geri çevirmek de doğru değildi. Onun için kızın babası dedi ki Saad dedi, otur sen, bari kızın anasına bir danışayım. Hanımla bir istişare edelim. Adam içeri girdi, o sahabi, hanımıyla konuştu, hanımının da rızası yoktur. Kendi aralarında karar verdiler, biz, biz bu delikanlıyı şöyle güzellikle savalım. Adam dışarıya çıktı, kızın babası, dedi ki, kardeşim Saad, bu iş olmayacak, anasının rızası yoktur. Artık bu iş olmayacak, süre, kusura bakma diye Hazreti Sadı. Dönün hoşluğu içinde babası uğurlarken, saat dışarıya çıkarken, o evin içinde anadan, babadan çok içine iman oturmuş, istemeye gelmiş kız çocuğu, 17 yaşındaki Mücahide kız, birdenbire kurladı. Baba kim geldi? Kızım saat geldi. Kim göndermiş? Rasulullah göndermiş. Ne için gelmiş? Seni istemeye gelmiş. Peki ne baba? Saldım kızım, saldım diyor. Merak etme, saldım diyor. Peki baba diyor, misin diyor. Allah Kur'an'da hakkımızda bir ayet göndersin. Zira o günlerde mütemadiyen ayet geliyordu. Herkesin hakkında ayet geliyordu. İster misin baba, Allah hakkımızda bir ayet göndersin? Rasulullah'ın gönderdiği elçi resfetti. O kızı, o ona Rasulullah laik gördüğü halde, babası da, anası da, o kız da, Allah Rasulü'nün laik gördüğü kimseye evlenmekten vazgeçti de, onlar anası da, babası da, kızı da münafık oldu diye, Allah bir ayet göndersin, alnımıza münafık bandasını vursun ve kıyamete kadar da bütün Müslümanlar o kitabın içinde bir celalet etsin. İster misin böyle şey? Kız böyle deyince baba şaşırdı. Kızım olur mu öyle şey? Falan falan falan sabi hakkında gelmedi mi deyince, Baba işin ciddiyetini anladı, uzaklaşmakta olan Sağd'ı çağırdı. Sağd dedi, gel artık sana kızımı veriyorum. Rasulullah'a git selam söyle, bundan sonrasını Allah Rasulü bilir. Hazreti i Hazreti Hazret-i Sağd, geldi, ya Rasulallah! Adam önce vermek istemedi ama sonradan ne oldu bilmiyorum, birden bire değişti, beni çağırdı. Artık bana kızını veriyor, bundan sonrası ne yapmamız gerekiyorsa sana hava etti. Allah Rasulü buyurdu ki Sağd, şimdi senin evlenmen için çeyiz lazım. Men var diye sordu, Saad dedi ki ya Resulallah biliyorsun ben babayı, anayı, malı, mülküyü hep Yemen'de bıraktım. Burada garip bir kalayım. işte falan sahabenin evinin arkasında bir cerge var, cergenin ne olduğunu bilirsiniz. Dört tane çalıyı birbirine çaktığınız zaman bir cerge olur. İşte falan sahabenin evinin arkasında bir cerge var, evlenirsek orada kalırız. Allah Resulü dedi ki hayır dedi Saad bu olmaz. Sen şimdi Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye, Hazreti Feuvveti'ne gideceksin. ...benim sana mı söyleyeceksin, onlardan yardım talep edeceksin. Onlar sana düğün haçlı olarak yardım yapacak. Hz. İsa dışarıya çıktı, kendi kafasından bir plan yaptı. Dedi ki evvela işin en zengininden bir açayım. Çünkü sahaben arasında yarış vardı. En zengininden yüksek fiyatla bir aşayım... ...ondan sonra ikinci gittiğim adam ondan daha fazla vereceği için... ...en zengininden bu işe başlayayım dedi. Önce Hz. Osman'a gitti. Hz. Osman sahabenin en zenginiydi. Hz. Osman durumu anlattı. Hazreti Osman derhal 300 dirhem para verdi, 300 dirhem. Hazreti Sarp arkasından Hazreti Ömer'e gitti. Hazreti Ömer'e durumu anlattı, evlenmem lazım, Resulullah sömdeydi, ben Resulullah'ın eşisiyim, bana yardım lazım deyince Hazreti Ömer'e dedi ki, ya Ömer biraz evvel Hazreti Osman'a gittin, o bir miktar verdi dedi. Hazreti Ömer sordu tabii ne kadar verdi? 300 diner. O zaman dedi Hazreti Ömer, benden 300 diner. Yani mahsus işi yüksekten açıyor ki, sahabe ve kendi arasında yarış yapıyor, Sonra Hazreti Ali'ye gitti, o beş yüz dirhemlerdi, Hazreti Temmubekir altı yüz dirhemlerdi, o gün için saat. Bir saat evvelki kuruşsuz saat artık Medine'nin en zenginiydi. Cebi parayla dolmuş, bir saat içinde Medine'nin en zengini. Cebine parayı almış, Resulullah'ın gitmiş dükmüş ya Resulallah, artık paralar cebimde, pazara alışveriş yapmaya gidiyorum. Pazara gidiyor, pazarda artık düğüm yapacak, çeyiz eşyası olarak ne alıyorsa artık alışveriş yapıp dururken, herkes de öğlenin sıcağında böyle alışveriş yapıp dururken, Yüksek bir yerden Hazreti Bilal'ın cihad çağrısı duyuldu. Ya al-ansar, ya al-muhacirin, kavasan kaka unlayın, kavasan Hazreti Bilal'ın gül sesi duyuldu. Ey muhacirin, ey, ey ansar, Düşman dün ete kadar gelmiş de Allah Rasulü sizi cihada çağırırken hala siz malumur derdindesiniz, hala siz ticaret demiş taradıyorsunuz. Derhal el silahıtan bütün Müslümanlar silahını, okunu, yayını, almak yayının zanaat makaslarıyla Rasulullah'ın Aleyhisselamın kapısında altında toplasın diye Hazreti Bilal'ın gül sesi duyuldu. Hazar'ı bellemeye vermişti. Dükkanını, tezgahını kapatan herkes, okunu, yayınımızdan alan herkes Allah'ın mescidinin etrafına toplanıyordu. Hazreti i Saad'ın baktılarında bu sözler çınlamış, Hazret-i Saad bir alacağı eşya bakmış, diğerindeki paraya bakmış, bir evleneceği, düğün yapacağı durumu düşünmüş, bir de Hazreti i Bilal'ın cihat çağrısını düşünmüş, o anda karar veriyor, anında karar veriyor. Kendi kendine diyor ki, şu düğün bir hele, şu mefsani arzularını tatmin bir hele. Şu dünyayı imar etmedi dursun hele, evvela bir cihat yapayım. Resulullah'ın sancağının altında bir cihada iştirak edeyim. Eğer şehit düşesem, eğer sağ kalırsam, eğer gazi olursam, o kardeşim bana kız vereceğini zaten vaat etti. Resulullah da beni evlendireceğini vaat etti, sağ kalırsam evlenirim. Eğer şehit düşesem, Allah bana cennet huzurlarını vaat ediyor. Kur'an-ı Azimuşşan'ın da Cenab-ı Hak Cellevala Hazretleri لَمْ يَفْمِسْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ مَلَا جَانٌ فَذِيَا عَلٰى اِرَبِّكُمَ ne bir insan eli, ne de bir cin eli değmemiş. Güneşten daha güzel, yıldızlardan daha güzel hunileri Allah müminler için hazırladı diyor. <gülüyor> Rabbinizin hangi nimetlerini diyorsunuz yalan? Allah Kur'an-ı Azimüşşanı'nda açıkça ifade ediyor ki, huniler hazırladık. Eğer şehit düşerse onlara kavuşun. Yoksa akalı gazi olursan, zaten Rasulullah evlendireceğini vaad etti diyor. Cebindeki parasıyla oracıkta herkesten evvel, herkes okunu kılıcını almak için evine koşuyor. Çoluk çocuğuyla helallaşmak için evde koşuyor. Çoluğun çocuğu da olmayan, evi barkı da olmayan saat, zengin saat. Bir saat evrenin takiri, bir saat sonrasının en zengini saat, cebindeki parasıyla oracıktan pazardan en güzel bir at aldı. En mağazam bir kılıç aldı, bembeyaz bir elbise aldı, elbiseye girdiği İslam tarihi kitaplarının ittifakla anlattığına göre yüzünü de kapattı saat. Kimse tanımasın da yüzünü kapattı. Atına atladı pazarın içinde, on dakikanın içinde hazırlığını yaptı, atladı atına, herkesten özel, Rasulullah'ın elinin önünde şöyle bir iki tur attı. Havada da kılıcı elezon çiziyordu. Bir yiğit edasıyla bir iki tur attı. Allah Rasulü pengereden seyretti. Baktı ki bu yiğit kimdi dedi yahu, bu yiğit kimdir? sahabe dedi ki, vallahi ya Rasulallah bu saadın cengahaya yürümüşüne benzer bu, Bedir'de de böyle yürümüştü. Hatırlıyoruz bu saada benziyor ya Rasulallah, hasbunallah dedi Rasulallah. Biz saadı düğün yapmak için, çeyiz görmek için pazara göndermedik mi? Gönderdim ya Rasulallah ama biz öyle zannediyoruz ki bu saattı, yüzü kapalıydı. Resulullah'ın evinin önünde bir iki tur attı şöyle. Allah Resulü saat sözünü duyunca heyecanlandı. Bütün sahabe-i kiramın ittifakla anlattığına göre sırtındaki iddiası düşmüştü. Allah Resulü heyecanlandı, dışarı çıktı. Kapının dışında aynasın seyyidinin dışarı çıktığını görünce Hazreti Saad suatlıca atından indi. Başında da uçacakmış gibi edeple, haya ile ceylan çelikliği içinde geldi. Resulullah'ın önünde yüzünü açtı. Resulullah'ın ellerini öptü. Sonra Allah Resulü mukaddes dudağıyla Hazreti Saad'ın alnından öptü dedi ki Saad dedi, biz seni düğüm yapmak için göndermiş değil miydik? Keyiz görmek için pazara göndermiş değil miydik? Evet ya Resulallah, yapmak için gönderdim ama birdenbire mümin Bilal kardeşimin can çağrısı kulağımda çınladı. Düşündüm kendi kendime, evvela Resulallah'ın sancak altında bir savaşayım. Resulullah'ın gözünü bir aydın edeyim. Resulullah'ın davasına bir sahip çıkayım. Kur'an davasına bir sahip çıkayım. Allah Resulü Hazret-i İslam'ın sancağı altında savaşmak varken, Kur'an'a sahip çıkmak derdi, çilesi, kamı varken, yatakta yosun tutmak caiz değildi. Erlenmek dey caiz değildi. Mal mülk sayı olmak, er yaptırmak dayı caiz değildi. Eğer Kur'an içimizde ağrıyorsa, dilinden anlamadığı insanların garip garip yüzüne bakışı karşısında, Kur'an içimizde müteessirse, bir, bir Müslüman'ın zeklerini tatmin etmesi haramdır. Bir Müslüman'ın yatağında yosun tutması haramdır. Bir Müslüman'ın rahatlıkla sofrasının başına oturup katıla katıla karnını doyurması haramdır. Resulullah kabrinde aladığı müddetçe, İslam şeriatı içimizde aladığı müddetçe, Kur'an ayet ayeti yıkıldığı müddetçe, Kur'an'ın her bir ayeti tahlif edildiği müddetçe, bir Müslüman eğer hala huzur ve şükür içindeyse, hala rahat yatağına uzanıp yatabiliyorsa, hala on markını kaybettiği gündeki acıyı içinde duymuyorsa, tırnağına batan bir dikenin verdiği acı kadar, çocuk parası kesildiği gündeki duyduğu acı kadar içinde bir tesir duymuyorsa ise sen, işi içten kaydetmiş demektir. Ona hiçbir bir şey anlatamayız, ona hak ve hakikati anlatamayız. Ona bir şey anlatmamıza imkan ve ihtimal yoktur. Zira onun kalbi paslanmıştır. Verici ne kadar güçlü olursa olsun alıcı paslıysa almaz, bir şey almaz. Kapısı, pengeresi kapalıdır. İçine tek ışık sızmak hale gelmiş. Allah tembikçe heyecanlanmaz. Namaz kıldıkça kalbi dışarıda iskeleti camide namaz böyle kılar. Allah bizi öyle Müslüman olmakla uzat tutsun inşallah. Başka kendi nefsimle beraber Allah bütün Müslümanlara basiret nasip eylesin. Allah bütün Müslümanlara şuur nasip eylesin. Hazreti Sa'd o delikanlıların da iştirak ettik. Harbin en çok kızıştığı bir anda, dikkat duyun, meselenin şu faslına dikkat duyun... Harbin en çok kızıştığı bir anda, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Cenab-ı Hakk'ın anlattığı veçile... ...yüksek bir yere çıktı şeytan, kut ile medih laf Allah'ın Allah nebisi öldürüldü, Muhammed şehit düştü, Muhammed öldürüldü diye şeytan bağırıverdi. Ne için bağırdı şeytan? Müslümanların kur ve kırmak kılmak için bağırdı. Kafirlerin kalbine cesaret atıp da Müslümanları bozmak, yapmak için şeytan, kafirlerin de duyacağı, Müslümanların da duyacağı konuda kut çilemedi, Allah dey Muhammed öldürüldü, Muhammed şehit düştü, Muhammed şehit düştü diye şeytan verdik Ve Müslüman saplarında dağılma oldu. Müslüman sapları dağıldı adeta, toz duman direklemiş, kimse kimseyi görmüyor. Herkes kaçacak bir yer arıyor, herkes başının çaresine bakıyor. Hz. Nâhmet Aleyhisselam Efendimiz şehit düşmüş, bari biz canımızın, başımızın derdine bakalım diye herkes kaçıyor, bağırıyordu. Harbi'nin en çok kritik anında. Hazreti Ömer, Hazreti Sad'ın karşısına çıktı. İşte bu delikanlı. Evlenmeye gitmiş delikanlıyla, Hazreti Ömer bile tozun dumanlar arasına karşı karşıya geldi. Hazreti Sad Ömer'in yakasından tuttu. Nereye ya Ömer? Hz. Ömer dedi ki, Sad, Rasulullah şehit düşmüş, Peygamberimiz ölmüş, artık ben de başımın çaresine bakıyorum. Hazreti Sad, o güçlü, kuvvetli delikanlı, Hazreti Ömer'in yakasından tuttu, salladı salladı. Dedi ki, ya Ömer, Rasulullah'ın şehit düştüğü bir dünyada sen hala yaşamayız, içi mi koşuyorsun? Resulullah öldü de sen hala yaşamak için kendine sınredetli yorum arıyorsun! Resulullah'ın olduğu dünyada sana yaşamak haram değil mi? Dişini tırnana katmak suretiyle sen de onun arkasından şey düşmek suretiyle Resulullah'a bir an olmaz mı? Sen elinden korkuyor musun yavlar? Tuttu, yapasından salladı salladı, sonra kollarını makas gibi açtı Ey Müslümanlar! Yapmayın, etmeyin Müslümanlar! Hüneyim'de olduğu gibi, Bedir'de olduğu gibi dişinizi tırnanın da takın da düşmana bir daha saldırın! Yapmayın, kaçmayın, etmeyin Müslümanlar diye Hz. Saad bütün Müslümanları geriye çevirmeye muvaffak oldu! Aziz gazetelerim, Hz. Saad kaçan, dağılan Müslümanları toplarken, yapmayın, etmeyin Müslümanlar, Allah rızası için kaçmayın, dağılmayın Müslümanlar diye Müslümanlar geri bir kaç metre uzakta tozun toprağın arasında dişi kırılmış, yana yarılmış, gökten yere inmiş, ay misali, kanların içinde yatan kainatın nebisi, yattığı yerden Hz. Saad'ın sesi kulağına gelmişti. Kaçmayın Müslümanlar, etmeyin Müslümanlar, kaçmayın Müslümanlar, Morallerinizi bozmayın Müslümanlar. Eğer hakikaten Müslümansanız üstü yüz Müslümanlar. Allah sizi menilerde tutup bir gün el gibi çıkaracak Müslümanlar. Hazreti Saad'ın bu telkinleri Allah Resulü duyuyordu. Nihayet Saad Müslümanları bir daha toparlamaya muvaffak oldu. Müslümanlar bir daha saldırdı. Durum lehlaka döndü. Müslümanlar o gün orada yetmiş kadar şehit verdi. Allah Resulü hak biter bitmez kurbanlar arasında, şehitlerin arasında gezerken ilk evvela Saad'ı aradı. Harbin kazanılmasında en çok emeğe geçmiş olan Sadı arada Allah Rasulü. baktık ki Şeyhlerin Saad-ı Ekrem anlatıyor, birine sarılıyor sarılıyor Allah Rasulü, bırakıyor başka birine koşuyor. Birisi aradığı belliydi, birisini aradığı belli gidiyor Saad-ı Ekrem. Nihayet baktık ki Sadı buldu Allah Rasulü. Yetmiş küsur yerinden yere almış, Büyük İslam Tarihi kitabının yazarı, Mevlana Muhammed Şimri'nin tahdikiyle, bir de Yusuf Kandehlevi'nin de tahdikiyle, yetmiş küsur yerinden Hazreti Sadı yara almış, ruhu Rasulullah'ın kucağına çıkmış, Allah Resulü Hazreti Sadık kucağına aldığı zaman ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, onun karlı yüzüne, Allah Resulü yüzünü, gözünü, sakalını sürüyor. Epey ağladıktan sonra kainatın seyidi, gözü belli bir noktaya takılıyor. Gözü belli bir noktaya takılıyor, oraya bakmaya başlıyor, sahabe kiram dikkat kesiliyor, acaba Resulullah ne yapıyor? O noktaya bakıyor, bakıyor, sonra gülmeye başlıyor Resulullah, gülmeye başlıyor, iyice gülüyor, sonra başını böyle çeviriyor. Sahabe-i kiramın dikkatini çekmiyor, diyorlar ki ya Allah. Hazreti Sadık kucağına aldın, Bizi de ağlattın, kendin de ağladın. Sonra belli bir noktaya baktın, güldün. sonra başımı çevirdim, hikmetini anlayamadık. Allah Resulü buyurdu ki, ben diyor Sadım'ın mürüvvetini dünyada görmeyi çok istemiştim. Baba, ana, Yemen'de kalmıştı. Garip ki delikanlıydı. Ananıza gelmişti, davasına sahip çıkmıştı. İslam davası için babayı, anayı ayaklarının altına almıştı. Kur'an davası için malı, mülk ayaklarının altına almıştı. İslam davası için ızdıracı evlenmeyi dahi ayaklarının altına almıştı. Behimi arzularını tatmin etmeyi ayaklarının altına almıştı. O kadar ciddi İslam'a gönül ki, İslam'ı duymuş ve İslam'a doymuştu. Ben Sadı'mın mürüvvetini görmeyi çok istemiştim. Sadı, dünya gözüyle evlendiğini görmeyi çok istemiştim. Onun için çok müteessir oldum. Sadı'nın şehit olduğunu görünce çok ağladım, kendimi tutamadım. Sonra bir de baktım ki, tam ben ağlayıp dururken, Sadı'nın ruhu çıkıyordu yukarı doğru. Sadı'nın ruhu yukarı doğru çıkıyordu ama gördüğüm mandara neydi biliyor musunuz? Baktım ki Allah'ın en güzel hurileri, güneşten daha güzel, aydan daha güzel yıldızlardan daha güzel Allah'ın güzel güzel hürrileri ruhlarını, kendilerini Sa'd'ın ruhuna arz ediyorlardı. Sa'd de varım, Sa'd ben ondan daha beyazım, Sa'd ben ondan daha böyliyim, Sa'd ben daha güzelim, Saat bize bana var, Sa'd benimden daha iyiyim diye. Allah'ın en güzel melekleri, Hazreti i Sa'da kendilerini takdim ediyorlardı. Baktım ki Hazreti i en güzel elinde geldi, böyle bir yere doğru girdiler, çaylık bir yere, yeşillik bir yere, ben arkalarından bakıyor gülüyordum, Allah'a hamd ediyordum, çok şükür ya Rabbi. Sa'dın dünyadan mürüvvetini bana göstermedin ama hiç olmazsa Hurilerle onu karşıladım, öbür tarafta bari sardımın sarımın hürrivetini bana gösterdim diye Allah'a dua ediyor, gülüyordum arkalarından. Ben onlara bakıp gülerken, hurilerden bir tanesi dedi ki, Sard bak bak Rasulullah bize bakıyor dedi. Sard da başını çevirdi baktı, ben onları utanırmayayım diye, o hurileriyle zentül safamın içerisinde baş başa bırakayım diye, başımı çeviriverdim diyor. Allah Rasulü Hazreti Mahmud Aleyhisselam. Aziz kardeşlerim, bu dava o kadar aziz bir davadı ki, şu İslam davası o kadar aziz bir davadı ki, bu davayı Cenab-ı Cebrail aldı. Sırf bu davayı aldığı için Cebrail'in başı dedi. Sonra bu davayı kainatın seyidi Hazreti Mahmud Aleyhisselam aldı. Hazreti Muhammed Aleyhisselam İslam davasını aldı, onun başı da dedi. Siz de şu anda bu davanın saliklerisiniz. Bu davanın salikleri olarak, Hazreti Saad gibi Allah yolunda canınızda, malınızla cihad etmek zorundasınız. Nefesinizi Allah yolunda tüketmek zorundasınız. Namuslarınıza evvela işletinize sahip çıkmak zorundasınız. Evvela kendi mesajlarınızla İslam devletini kurmak zorundasınız. Ben bir kısım kardeşlerimizin sık sık İslam devletinin kurulmasından bahsettiğini görüyorum. Hakkı İslam devleti vardır. İslam devleti gelecek kurulacak bu yanlıştır. İslam devleti vardır. Kur'an vardır. Sen elin içinde İslam devleti...